Merhabalar Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat Programı'na hoş geldiniz. Ee, bu hafta konuğumuz Osman Köker, ee, Bir Zamanlar Yayıncılığın kurucusu ve yayın yönetmeni. Kendisiyle hem bir sergi hem bir kitap hem de bir galeri üzerine konuşacağız ve bu üçünü bir çatı altında toplayan Bir Zamanlar Yayıncılıktan konuşacağız. Öncesinde hatırlatmak isterim ki programın bir blogu var sanathayat.wordpress.com. Bu blogdan eski kayıtlara erişebilirsiniz ve konuklarımızla ilgili haberleri oradan edinebilirsiniz. Hoş geldiniz Osman Bey. Merhaba, hoş bulduk. Ben Osman Bey'i böyle bir küçük tanıtarak başlayacağım sonra kendisine bırakacağım sözü. Kendisi bir zamanlar yayıncılığın zaten kurucusu ve yayın yönetmeni bunu söylemiştik. O dönüm noktasından sonrasını size bırakacağım zaten. Ama hani öncesinde de aslında günlük gazeteler ve haftalık dergilerde muhabir ve editör olarak çok uzun bir süre çalıştınız, yer aldınız. Ve çeşitli yayın evlerinde de editöryel bir takım işler içerisinde bulunduğunuz görevler aldınız. Ama özellikle tarih yayıncılığı. Konusunda evet. e, yoğunlaştınız ve hatta 97-2001 yıllarında Tarih Vakfı tarafından yayınlanan Toplumsal Tarih Dergisi'nin de yayın yönetmenliğini yaptınız. Ve sonrasında uzun bir araştırmaya girdiniz. O araştırmadan e, elinizde bir kitap oluştu. Hani aslında siz anlatacaksınız bu kısımdan ama o kitabı basamayınca bir ihtiyaç içerisine girdiniz. Ve bir zamanlar yayıncılık var bugün. Sizden evet. dinleyelim bundan sonrasını. Ee, eskileri çok fazla anlatmayalım Uzun <gülüyor> hikayelerdir <gülüyor> Kısa geçeyim ki tamam. Bugünkü yaptığımız işlere fazla Hı -hı. vakit kalsın ee, Dediğiniz gibi e, 2000'li yılların başında Bu e, daha sonra Türkiye'de Ermeniler diye özetleyebileceğim bir çalışma içine girdim. Türkiye'nin neresinde Ermeniler yaşıyordu, nasıl yaşıyorlardı, nüfusları neydi, nasıl bir hayatları vardı, kiliseleri, manastırları, okulları ve benzeri işte hem ekonomik hem de sosyal hayattaki yerleri üzerine bir araştırmaydı bu. Nereden hareket ederek bunu böyle bir işe girişmiştim. Türkiye'de tarih hep Türkler üzerinden anlatılıyordu, özellikle şehirlerin tarihi söz konusu olduğunda Müslüman olmayan unsurlar ya da Türk olmayanlar. E, tarihin bir döneminde birden ortaya çıkıyorlar ve olumsuz işler yapıp sonra da kaybolup gidiyorlardı bizdeki tarih anlatımında. Yok bunlar e, gerçekte varlardı e, konusunu ve bu ülkeye büyük katkıları olduğu konusunu e, vurgulama güçün e, böyle bir çalışmaya girdi ve bunda da Ermenileri seçtim en çok e, olumsuzlanan e, grup e, olduğu için belki. Bu çalışmayı bir araştırma olarak yayınlamayı düşünüyordum ama yayınlayacak yayın evi bulamadım. Biraz da şeyden kaynaklandı bu. Ee, birkaç fotoğraf koyayım bu çalışmaya derken e, bir albüm kitaba dönüştü. Hmm. Orlando Carlo Calumeno adlı bir koleksiyoncuyla tanıştıktan sonra ve projede büyüdü. Kimi içeriğinden dolayı istemedi, kimi bu büyük çapta işi yapamayacağından dolayı istemedi. E, mecburen bir yayın evi kurmam e, gerektiğini düşündüm. Aslında ben yayın evi kurmayacak kadar akıllı ve deneyimli bir <gülüyor> yayıncıydım. Ee... İçinde o kadar yer alınca şirket <gülüyor> biraz daha farklı oluyor herhalde ya da korkutuyor mu? Ee, hayatta fazla... E... Şeyinizin olması iyi değildir yüklerinizin Olması yani çekip gidebilmek lazımdır Her zaman ya da işte Bir yayın evi demek devletle bir ilişki demektir ona paçayı kaptırmak Demektir her zaman ve herkesi nesi Falanı filan üzerinize gelirler hmm. Ve şey gibidir de Bisiklet sürmek gibidir de yayın evi Devamlı pedal çevirmeniz gerekir Yani duramazsınız durduğunuzda devrilirsiniz Yani bütün aslında işin bir tarafı da Ekonomik boyutu olan bütün işlerde de Böyledir Hı hı. Sonra da devam ettim tek bir kitapla sınırlı kalmadı ama her zaman şey Türkiye'nin geçmişindeki kültürel çeşitlik üzerine yayınlarla devam ettik. E, tabii bunun da yok oluş sürecine de her zaman e, değindik. Hı hı. Ve şey bir yayıncılıkta e, yürütmedik e, diyebilirim. Yani kitap yayınında onu bir şekilde okuyucuya oluştu. Ondan sınırlı olmadı. E, her zaman yan etkinliklerle hı hı. E, desteklendi. Bunun başlıcaları sergiler oldu. O ilk yayınladığımız kitabın albüm kitap olması ve o, onun sergisinin çok büyük ses getirmesinin de etkisiyle oldu herhalde bu. İşte paneller e, işte... Sunumlar, mesela hazırladığım o ilk kitapla ilgili sergi, Sirili Yehpay'dı, Sevgili Kardeşim adlı sergi yurt dışında herhalde 6 ayrı ülkede 10 hı hı. kez sergilendi. Sanırım 30 kadar da sergiye paralel sunum yaptım, panoların gitmedi ama PowerPoint'ten benim hı hı. gösterdiğim sunumlar oldu. Yani yayıncının dışındaki birçok alanla hı hı. da uğraşma durumunda kaldım. Hı hı. Aslında hani böylece biraz hem duyuru kısmı da güçlenmiş oluyor. Belki hani insanlar kitabı duymuyor ama sergiye denk geliyor ve bir kitabın olduğunu duyuyor. Ya da kitabı, olan, ya kitabı görüyorlar ve Aa, sergisi varmış deyip aslında birbirinde besliyor bu birçok şey. Ee, aslında hani şimdiki güncel olan kitaba da yavaş yavaş geçiş yapalım. Ee, Antakya, İskender'e, Musa Dağı, Ermenileri. Eee sergide aslında hani hangi birinden şimdi bahsedilmiyorum Üç arasına gidip geliyorum. Sergi de şu anda bir zamanlar galeri de galeri de bu sergiyle birlikte açıldı. Ee, Pangaltı'da Değil mi? Evet. Ee, şimdi biraz kitaptan bahsedelim. Sonra sergiye de geçiş yapalım istiyorum. Ee, aslında hani bu şehirler var bir takım. İşte Antakya, İskenderun ve Musa Dağı, yöreler pardon. Ee, daha önce de başka şehirler olmuştu. Biz anlatabilir misiniz yine benzer şekilde çalışmalar? Ee, şimdi o yaptığımız ilk çalışmada da şey dikkatimi çekti. Ee, İstanbul'da esas olarak e, okuyucularımızın da çoğu burada... E, ve İstanbullu dediğimizde çok az insan var. Hepsi başka bir yerle kendini kabul ediyor. Hı hı. Ve e, mesela e, ilk sergide de böyle şehir şehir gidiyordu panolar. E, dikkatimi çekti mesela Sivaslı e, Türkler e, ya da Kürtler. Her neyse, e, Sivas'ta ilgili resimlerin bulunduğu panonun altında hı. toplanıyor ve Ermeniler de o şehrin Ermenileri doğruya gidiyor. Ve o bir kaynaşma da sağladı hı hı. bir panelin altında birbirlerini tanıdılar, sohbet ettiler. Hatta şöyle şeyler oluyordu diyelim ki Adı pazarında büyümüş bir Türk ve orada daha önce Ermenilerin yaşadığından hiç haberi yok. Evet yazdıklarına ya da fotoğraflarına garip garip bakıyor yani doğruluğundan da biraz şüphe ederek. E, yani fotoğraf vermeyle yetinmiyoruz. Yanına bir de Ermeni geliyor ve bu sefer şu mahalleydi bu mahalleydi. A ora mıydı falan gibi sohbet başlıyor. E, ve insanlar e, doğrudan siyasi şeyleri, hele e, şiddetin barındığı bazı olayları anlattığında biraz kendini geri çekiyor. Hı hı. E, ama e, o şehrin tarihinden girdiğinizde aynı şeylerden yine bahsetseniz bile sonuçta ya da anlayıcı e, şekilde imalarda bulunsanız bile e, öyle bir e, kaçışı olmuyor. Daha büyük bir meraklan bakıyor. Ondan dolayı daha çok e, şehir tarihlerine e, yöneldim. Yani en yakın tarih insanın en ilgisini çeken tarih. Yani şey anlamda değil Hı -hı. Yani yakınındaki şeyin tarihi daha fazla ilgisini çekiyor yayın evi olarak neler yayınladık? Kapadokya'da iki Rum kasabası hakkında Sinasos ve Ülgüp e, hakkında kitaplarımız oldu. Kars, e, Sivas, İzmir hakkında iki kitap e, yayınladık. Arap gir konusunda bir kitap yayınladık. Şimdi aklıma gelen bunlar. Hı hı. Yani öyle bir e, şey ağırlık verdik. E, Antakya, İskenderun, Musa Dağı'nda üç ismi bilerek e, kullandım. İzledim. Yani Hatay kelimesi bana çok yabancı geliyor hı hı. ve gittikçe yayılıyor bu Hatay kelimesi. Hatay kelimesi 20. yüzyılın ortalarına doğru uydurulmuş. Evet. Bir isim 1930'larda orada işte 4000 yıldır Hatay Türkleri yaşıyor falan gibi bir deyimle başlamış <gülüyor> bir şey. Yani o bölgenin Türkleştirilmesi daha sonra Türkiye'ye katılması için bir dönem şeydi özerk bir bölgeydi orası. Ee, bana çok şey geliyor ve Hatay kelimesi oranın tarihini de e, siliyor Antakya'nın evet. işte bilmem kaç bin yıllık tarihi var ee, İskender'in keza öyle onun için tek tek oraları vurgulamak istedim hı hı. Ee, Musa Dağı da e, şüphesiz idari bilim birim olarak e, bunlara eşdeğer bir hı hı. şey de değil ama o da e, Ermenilerin yoğun olduğu e, evet. bir bölgeye de ha oradan da bahsediyoruz biz anlaşılsın diye şey yaptım hı hı hı. Ee, hani aslında bahsettiniz ama yerel tarih üzerinden gitmenizin sebebi de aslında hani o biraz insanları da bir araya getirmesi ve insanların belki hem hani hemşericilik demek doğru mu bilmiyorum ama hani dediniz ya Sivaslı gidiyor Sivas'a bakıyor hani ilçesine köyünü arıyor. Biraz bununla da ilişkili olabilir mi? Yani yerel tarihi üzerinden yani gitmek. Yani hemşericilik şey bir kayırma şeklinde oluyorsa kötü bir şeydir. Evet öyle onca kötü bir şey ama, ama biz, bir araya getiriyorsa ee, merak kendini merak etmedir hı hı. Aynı zamanda yaşadığın büyüdüğün şehrin Tarihini merak etme ee, o, Onun olumlu bir şey olduğunu hı hı. Ben e, düşünüyorum Evet ...aslında bir şarkı arası verebiliriz... ...biz Osman Beli programdan önce... ...acaba hangi şarkıyı seçsek diye düşünürken... ...benim iki sene önce gittiğimde... ...Vakıflıköy'de tanıştığım... E, ...işte Can, Jack Vikan e, Kartun... ...üç arkadaşım geldi Akma... ...ve onları hemen yazdım... ...dedim ki hani biz böyle, böyle program yapacağız... ...bana bir şarkı önerir misiniz diye... ...onlar da tabii hemen seve seve önerdiler... E, ...Hala Hala Ninno'yu şarkısını hmm. dinleyeceğiz... Evet. E, ...ama bir not da düştüler... ...bu şarkı Musa Dağı yöresine aittir... ...Soyu Musa Dağı'na da... Dayanan bütün Ermeniler bu şarkıyı bilir ve nerede olurlarsa olsunlar her eğlenceli günlerinde bu şarkıyı söylerler dediler. E, grup Kınar'dan dinleyeceğiz ama vokali de Panos Kartun'un. Panos Kartun da zaten Kartun ailesi vakıflı köylü. E, Hala Hala Ninno'yı şarkısını dinleyelim. Şarkıdan sonra sohbetimize devam edelim. <gülüyor> la la la Tekrar merhabalar Açık Radyo dinleyicileri Osman Köker'le söyleşimize devam ediyoruz. Ee, Antakya İskenderi ve Musa Dağı yöresinden aslında biraz bahsettik. Ee, fakat o dönemde bin kadar e, köyden sanırım bahsediyoruz yörede ama bugün sadece bir tane köy var. Ee, hem biraz bu bir köye gelişten belki bahsedelim hı hı. hem de nasıl korunabilmiş aslında bu köy biraz hı. ondan söz edelim. Evet, bu bu kısım biraz uzun yalnız. Yani işte biraz kısaltarak. <gülüyor> evet. ee, şimdi Antakya bölgesi Antakya İskenderun bölgesi diyeyim. Ee, Ermenilerin yaklaşık 2000 yıldır kesintisiz yaşadıkları bir bölge. Hı hı. Ee, yani bir e, tarihsel ana yurtları olarak e, baktığımızda aslında ondan uzak daha doğuda e, Ermeniler ama işte Ermeniler Roma döneminden beri oraya e, yerleşmişler e, e, ve kesintisiz olarak e, devam ediyor e, hayatları. E, sadece e, vakıflının bulunduğu Musa Dağı'nda değil, İskenderun, Antakya, Kırkan e, ve bölgedeki bazı köyler ve kasabalarda da e, 1915 öncesi e, epey bir Ermeni e, hayatı var ve ve e, bayağı da nitelikli e, insanlar e, yetişmiş. Yani bakıyorsun dişçiler Ermeni, e, doktorlardan Ermeni var. E, bir yerde bir belediye başkanı Ermeni çıkıyor. Otellerin birçoğunu onlar e, işletiyor. E, aslında kitap e, hem bir albüm kitap hem de bir araştırma hı hı. E, kitabı. İçinde neler var biraz e, özetlememe evet. izin verirseniz... Hı hı. E, bir benim yazdığım şey bir bölüm var. Ee, işte bölgenin tarihi içinde Ermenileri anlatan, e, Osmanlı'nın son dönemine kadar en azından anlatan bir e, bölüm var. E, hem bölge tarihi hem de Ermenilerin tarihini iç anlattım burada. E, daha sonra mesela... E, 1931'de yayınlanmış bir turizm rehberi bulduk ki. Üç ciltlik bir kitap. Orada e, hangi kasabada kimler var, hayat nasıldı falan onu anlatıyor. Oradan geniş geniş pasajlar koyduk. E, bir şey de e, tabii bölgenin tarihinde çok önemli bir e, olay. 1915'te Ermenilerin sürüldüğünü Hı. ve katledildiğini biliyoruz bütün evet. Türkiye e, çapında. E, Musa Dağ bölgesinin şöyle bir e, avantajı olmuş e, Yoğun Oluk Köyü var orada e, Ora kökenli e, Maraş'ın Zeytun Kasabası'nda e, çalışan e, bir e, protestan e, vaiz e, Oradaki Zeytun'daki sürgünü gördükten sonra Ki kendi Amerikalılarla birlikte çalıştığı için bir şekilde onların girişimiyle serbest bırakılıyor ve kendi köyüne yollanıyor. Ee, gördükten sonra sıra Antakya'daki sevkiyata geldiğinde ya bu işin sonu ölüm diye herkese hatırlatıyor hmm. ve Musa Dağı'nda altı büyük e, köy var. E, o dönem Ermenilerin e, yaşadığı işte 5000 aşkın bir nüfus e, var. E, onların büyük çoğu ikna oluyor direnmeye ve Musa Dağı'nda daha çekiliyorlar köyleri bırakıp ve 40 güne aşkın bir e, direniş yaşın orada. Bu da zaten eee romanlarda evet. da Musa'da da 40, 40 gün diye eee yansıtıldığı 44 gün e, aslında <gülüyor> şey önemli değil tabii bu kısmı da. E, ve orada bir şekilde Fransız gemilerine ulaşıyorlar dağdan ve dağdan inip Fransız gemilerine ulaşıp Porsait Limanı'na Mısır'ın gidiyorlar ve 3-4 yıl orada yaşıyorlar savaşın sonuna kadar. Yani bütün bölgedeki Ermeniler yok edilirken bunlar bu şekilde hayatlarını sürdürme şansına sahip oluyorlar. 4000 aşkın insan daha sonra köye tekrar dönüyorlar ve yine Türkiye'nin genelinden biraz farklı bir durum bölgede Fransız işgali var ve Fransa ile yapılan anlaşma gereği daha sonra bizim Kurtuluş Savaşı diye adlandırdığımız sürecin sonunda o bölge Fransız idaresinde kalıyor. Suriye ile beraber bir bütün oluşturuyor. Daha sonra da onun içinde İskenderun Sancağı diye bugünkü Hatay'a çok yakın düşen bir idari birim oluşuyor. Bu 39'a kadar devam ediyor. 39'da Türkiye işte ilah ediliyor. Bu da aslında çok konuşulacak yönleri olan da hı hı. onu şimdilik evet, e, geçelim Evet. Hı. Bu sayede işte o Türkiye katılma döneminde de Musa'daındaki köylüler kendi aralarında konuşuyorlar ya tekrar Türkiye'ye katılıyor hı hı. burası. Biz öyle bir deneyim yaşadık nasıl güvenebiliriz diye ve çoğunluğu gitme kararı alıyor. Hı hı işte 6'da biri falan kalma kararı alıyor çoğu da vakıflı köyden hı hı. ve diğer köylerden de kalanlar yine vakıflıya toplanıyor devlet onları oraya topluyor hı hı. bir köy böylece kalmış oluyor yani Türkiye çapında bugünkü Türkiye sınırları içinde Binli Dünya Savaşı öncesinde binden fazla Ermeni köyü varken Böyle bir tarihsel süreçten geçtiği için sadece bir köy Ermeni köyü varlığını sürdürebiliyor. Evet yani o gerçekleşti mi bilmiyorum yanlış bilgi vermek istemem ama hani köylerinde belediye, belde gibi dönüşümleriyle aslında hani köylü de buna karşı bir şeyler yapıyordu. Geçen sene bu tarz haberler vardı ama yine eksik bilgi vermek istemem. Büyükşehir belediyeleri konusunda hı. çıkan kanun geri aslında büyük şehirlerin olduğu ki Türkiye'nin neredeyse yarısı onitelikte köy statüsü kalktı. Hı hı hı. Bunlar mahallelere dönüştü. Hı hı. Mahalleler daha... E, geçişken e, hı hı. birimler e, işte daha e, rahat düzenlemelerin yapıldığı dışarıdan birimler e, o bakımdan bu homojen yapısını sürdürme e, ihtimali daha az evet. e, isim olarak hiç ol, olmazsa e, vakıflı köy ya da vakıf köy kalsın gibi bir şey var hı hı. adı mahalle bile olsa sonuna mahalle gelse bile yani köylülerin e, o konuda bir e, çabası e, sürüyor bizim de Desteklememiz evet. gerektiğine inanıyorum sadece bir ismin desteklenmesi evet. değil oradaki ekonomik hayatında desteklenmesi Ki lazım. Çok güzel bir Kültürün örnek adı. yani orası tam bir ko köyün lazım. kooperatif olmuş ve tüm herkesin o kooperatifle birlikte yaşadığı ve o bilinçle yaşadığı hı. ve bence herkesin bir kere bile olsa gidip görmesi gereken bir yaşantı hı. var orada vakıflı köyde. Ben birden fazla gittim sonuçta bir kitap yapmaya karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kitaptaki bir dürtü de o oldu yani hı hı. o Köy ve o bölge hakkında bir şeyler yapma isteği. Çünkü insanlar geliyor dışarıdan. Ama bu köy burada ne geziyor diye düşünüyor. Evet. Yani onun tarihini anlatacak bir şey yok. Türkçe hı hı. bir metin yok yani. Evet. Doğru, evet. haklısınız. Ee, sergiye geçiş yapalım. Ee, kitaptaki kartpostallardan oluşan bir sergi var. Ee, kartpostalların da aslında çok büyük bir çoğunluğu e, İskenderunlu, Beyrutlu, e, Ermeni editörler, fotoğrafçılardan oluşuyor. Hı. Hani Derunyan, Sarrafyan, e, Abaciyan, Gregosyan, Hagop Palulyan, Hagop Boyaciyan gibi isimler görüyoruz e, kartpostalların altında. Daha önce Sergiler Tütün Deposu'nda bir sergi sergi olmuştu. Cezayir'de olmuştu ama Hı. artık galeri bir yayıncılıkta sergi. E, süremizi de böyle yavaş yavaş bitiriyoruz ama galeriden bir bahsedelim. Sergimizi Hı. de tarihlerini tekrar hatırlatalım ve Hı. şunu merak ediyorum. Galeri ye hiç boş bırakmayacak mısınız? Hani böyle sürekli yeni yeni gelen işlerle yoksa hani mekanı ihtiyacı olan e, galerinin fikriyle de e, uyuşan işler orada yer alabilecek mi? Evet. E, yaptığımız işlerin bir sürekli kazanması için e, aslında daha büyük bir şeyler düşünüyordum müze gibi bir şey düşünüyordum ama e, mekan bulmak son derece e, zor bu hmm. e, Biraz projeyi ufaltarak böyle bir şeye giriştim. E, Pangaltı'da Nostalji Kültür kitabevi var. E, Sağolsun onlar e, az çok atıl e, tuttukları bir üst katları vardı. E, onu bu işe e, tahsis ettiler. E, Henrik Bölştiftuk Derneği de e, altyapısının düzenlenmesine maddi katkıda bulundu. E, o sayede e, hayat bulabildi bu e, düşünce. Sürekli sergiler ve toplantılar olacak orada. Hı hı. Sadece bizim yayın evinin düzenlediği değil, dışarıdan da bir şeyler gelirse kabulümüzdir. Ama içerik olarak dediğim gibi Türkiye'nin geçmişindeki kültürel çeşitliliye dair işler olacak. Yani hı hı. burası o konuya ayrılmış bir mekan olacak. Hı hı. Ee, ...sergi 8 Haziran'a kadar açık, her gün açık. Ee, ben girdim, Demir Kapı'dan girmeye çalıştım. Sonra kitapçıya sorayım dedim. Zaten burası dediler. Çok da Hı. güler yüzle yukarıya yönlendirdiler. Ee, hala sergiyi ziyaret etmek için 18 günümüz var. Ee, ve kitabı da orada hani bir inceleme fırsatı buluyoruz. Zaten aşağıda kitapçı var. Kitabı da alıyoruz, çıkıyoruz sonra. Ee, peki... Bizi bekleyen yeni bir çalışma var mı? E, şu an zaten hali hazırda görüyoruz ama çok mu erken bir soru bilmiyorum. E, herhalde devam edecek zaten benzer evet. çalışmalar. E, Birçok iş var ama e, hangisinden başlayacağımı daha e, karar veremedim hı hı. ikinci iş olarak. Onun için ilan etmiş olmayayım bir yanlış e, tamam. e, duyuru yapmamak için. E, ama... E, aynı şekilde sadece şehir şehir değil e, ortak temalar e, konusunda da etkinliklerimiz sürecek okurlarla e, yazarların buluştuğu etkinlikler hı hı. şeklinde de e, sürecek orası sürekli Adı. Açık bir mekan ve şey de ilginçtir. Aslında bu kadar uzun süre açık kalan başka bir mekan yok yani sabahın 9'unda açılıyor akşam 8'e 9'a kadar açık evet. yani haftada yedi gün yani böyle bir mekan yoktur. Pazartesi şans, kapatırlar, Salı şans. kapatırlar. Evet <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> bir zamanlar yayıncılık.com bir Zamanlar yayıncılığın Facebook adresi de var. O zaman bu sohbetleri, söyleşileri, etkinlikleri oralardan takip edebiliyoruz. Size çok teşekkür ederiz Osman Bey. Programın sonuna geldik. Tekrar yeni işler olduğunda sizi görmek isteriz. Yine konuk etmek isteriz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Açık Radyo dinleyicilere iyi haftalar diliyorum. Sanat Hayat gelecek haftada salı günü 15.30'da Açık Radyo'da olacak. O.